Bismillahirrahmanirrahim Şeytanların hile ve tuzaklarından biri de kardeşlerim Batıl ve saçma sözler Birbirleriyle çelişen hayal ve vehimlerdir Ki bunlar zihinlerin süprüntüsü ve fikirlerin kırıntısı durumundadır Böyle batıl söz ve düşüncelere ancak kalpleri hayretler ve karanlıklar içinde bulunanlar yer verirler. Kardeşlerim böyleleri hakkı batıldan, hayatı sevaptan, doğrudan ayırt edemezler. Şüphe dalgaları, hayalet bulutları içinde birbirlerine çarpışır dururlar. Bu şüphe ve hayal vehimleri oradan buraya taşıyan o böyleymiş, filan şöyleymiş, şu şöyle dedi gibi lakılık, lakıplardan başka bir şey değildir. Bir dedikodu ve çıkışma sürer gider. Dayanılacak bir bilgi ve inanca ulaştırıcı bir durum söz konusu değildir. Sadece saçma sapan sözler ve bir takım aldatmacılar vardır ortada. Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan altıncısı kardeşlerim Kur'an'ın ayetleri, peygamberin sözleri bir takım zevahir olup ilim ve yakin ifade etmez gibi sözler ettirerek ilimden ve dinden uzaklaştırmasıdır. Böylelerine göre ilim ve yakin ifadeden kati delil ve burhanlar ancak felsefi ve kelamcıların ...mesleklerde bulunurmuş. İşte şeytanın hile ve tuzağına düşmüş olmanın acı neticesidir ki... ...ilim ve hidayeti... ...Koran mişkatından almaya tenezzül etmezler. Putperest Yunan mantığını bırakıp İslam mantığına gitmezler. Şeytan kendilerine der ki... ...bu sımsıkı sarıldığınız kelami ve felsefi nazariyeler... Dünyanın en büyük akıl ve dahilerinin asırlarıdır. Üzerinde akıl ve zihin yordukları çok eskilere dayanan ilim ve hikmetlerdir. Kur'an'ın zevahirine bakarak bunlara bırakmak akıllı kişi karı değildir. Onlar da şeytanın bu çok gizli ve sinsi hilesine aldanıp din ve diyanetten, ilim ve hikmetten ve hakikatten uzaklaşır. Fakat bundan hiç kendilerinin haberi bile olmaz. Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan yedincisi de kardeşlerim, bazı sufi geçinen cahillere birer keşif ve kerametmiş gibi kabul ettirdiği şatahat ve tammattır. Şatahat ölçü dışı, tammatsa büyük felaket türre satsa batıl saçma sapan sözler, sözler demektir. Böylece nice batıl ve tehlikeli davaların kapıları onlara açılmış ve fakat bunları kendilerine birer keşif ve fetih olarak kabul etmişlerdir. Onun onlara çok gizli bir şekilde fısıldadığı şudur. Biliniz ve kabul ediniz ki İlmin ötesinde bir yol vardır eğer o yola suluk ederseniz şüphesiz o yol sizi nice manevi keşif ve fetihlere kavuşturur ve bu suretle hakikatleri bizzat kendiniz görürsünüz artık kitap ve sünnet yolunu takip etmeye de ihtiyacınız kalmaz billat biz, bizzat kalbiniz yüce Allah'tan emirler alır artık sizde kalbim Rabbim'den alarak bana dedi ve emretti ki diyecek makama yükselirsiniz. İşte o onları bu suretle kitap ve sünnetten sünnete muhtaç olmadıklarına inandırır. Bunun için de şiddetli çile ve riyazatlara gerek olduğu istikametinde kandırır. Kardeşlerim onlar da dünyayı, dünya işlerini, ilmi ve ülemayı, fıkıh ve fukahayı, idare ve resmiyeti ve bütün bunların meşgul bulundukları işlerin tamamını terk ederek kendilerini uzlet ve inzivaya verirler artık ne cuma vardır ne cemaat ne cemiyet dünya ve mafihayı içindekileri tamamen terk ettikleri gibi daha önce inanıp düşündükleri şeylerin de tamamını kalplerinden çıkarmış kalplerini her nevi inanç ve düşüncelerden boşaltmış bulunurlar. İşte tam bu haldeyken hiçbir ilmin ve inancın vasıtalığı bulunmaksızın hak ve hakikatin kalplerine dolmasını, kendilerinin de hakikat ehli olmasını beklerler. Fakat şeytan, kitap ve sünnetin kesin ve zarri olarak getirdiği ilim ve inançlardan hali bulunan o kalplere bütün gücüyle hücum eder kardeşlerim kişinin özel yapısı, istidadı ve meyline göre onu bir takım hayal ve vehimlere düşürüp, şatahat ve turrahatı kendisine keşif ve fetih olarak kabul ettirir. Bunları onun kalbine ve en mahrem kişiliğine iyice nakşeder. Kitap ve sünnetin varisleri bulunan İslam alimleri kendilerinin bu şatahat ve turrahatını reddedip ikaz ve irşatta bulunmak istediklerinde ise onlar hemen şu karşılığı verir. Sizler ancak zahir ehlisiniz, zahiri bilirsiniz. Bizler ise keşif ve batın ehliyiz. Siz şeriatın dış yüzüne bakarsınız, bizler ise hakikatin iç yüzüyle hallenmişiz. Siz işin kabuğu ile, bizler ise özüyle meşgulüz derler. İşte kardeşlerim, onlar bu duruma geldikten sonra hep haddeseni kalbi en rabbi yani kalbim bana Rabbim'den alarak dedi ki dosturuyla hareket ederler. Allah'ın kitabına ve Resul'ünün sünnetine itibar ve iltifat edemezler. Gecenin gündüzün, gündüzünden ayrılışı gibi kitap ve sünnetten ayrılıp giderler. Kendi kalplerinde, hayallerinde duydukları şeylerin ilahi ilham ve kutsi marifetler olduğu üzerinde ısrar edip bunları asla kitap ve sünnete arz etmezler. Gittikçe daha ısrarlı, devamlı bir hal alırlar. Evet. Allah'ın bizleri bu hallere düşmekten beri buyur. Kardeşlerim, şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan sekizincisi ise kulu, güzel ahlakı, güler yüzü, tatlı sözü ve hoş geçimi yönünden aldatmasıdır. Şöyle, şerrinden kolay kolay kurtulamayacağı birini onun üzerine musallat kılar, o da ona güler yüz ve tatlı söz gösterir. Fakat aynı zamanda bidat ehli bulunan ve kendisine musallat kılınan adamın şerrinden bir türlü halas bulamaz. Halbuki ona ciddi bir tavırla biraz sertlik ve mertlikle mukabele etse kurtulacaktır. O ise bunun adamı olmadığından çaresiz ve şer ve bidat ehlinden zarar görür. Böylece onu güzel ahlakı ve güler yüzü yüzünden zararlanmış ve aldatmış olur. Bu sebeple binaendir ki İslam ahlak adamları kişinin bidat ehlinden sakınmasını, öylelerine güler yüz göstermemesini, onlardan uzaklaşılmasını tavsiye etmişlerdir keza kalp ve maneviyet doktorları bulunan alimlerimiz aynı zamanda demişlerdir ki fitne ve zararından korktuğun bir kadın veya sakalı bitmemiş birini gördüğün zaman sakın tebessüm etme ciddiyetini tam takınmak şartıyla onların fitnesinden emin olabilirsin demiştir. Bunun tersine kardeşlerim şeytan zavallı fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini gördüğün zaman suratına asmanı onları şiddet ve katılıkla karşılamanı ister sen de ona uyarsan güya güler yüzün onlardan esir gelsin böylece hem gerçekten güzel ahlaktan uzaklaşır hem de Allah'ın o zavallı kullarının kabule şayan dualarından mahrum kalırsın sen gerçekten uyanık bir müslümansan Şeytanın istediği istikamette değil, Yüce Allah'ın istediği istikamette hareket edersin. Zaten onun bütün dini, emir ve yasakları, güzel ahlakın esaslarını içermekte ve hepsini Zat-ı ilahisinin rıza ve likasına yönetmektedir. Şerrin ve kötülüğün bütün kapılarını kapatmak, iyilik ve güzelliğin bütün kapılarını kendisine açmak istiyorsan, Allah'ın emir ve nehiylerine çok dikkat ve riayet etmelisin. Çünkü bunun yolu budur. Yoksa şahsi düşünceler vehmi ve hayaller peşinde gitme değil. Allah'ın bizi haktan ayırma. Kardeşlerim yine şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan dokuzuncusuna bakacak olursa nefis yolundan girerek seni aldatmasıdır. İnsan hak yolunda mücadele ve mücahede ederken öyle ahval ve şeriat ile karşılaşır ki hem nefsinin izzetini düşünür, zillet ve fedakarlığa yanaşmazsa çok şey kaybeder. Hep nefsinin izzetini düşünenler kafirler ve münafıklarla cihat edemezler. Allah Azze ve Celle için iyiliği emredemez, kötülüklere de yasaklayamaz kardeşlerim. Çünkü bu gibi üstün vazifeler nefsinden fedakarlığı ve bol bol vermeyi gerektirir. Şeytan ise insana devamlı olarak sakın nefsini zelledecek durumlara girme, kişiliğinden asla taviz verme gibilerden duyguları telkin eder ve onu her nevi mücadeleden alıkoymaya çalışır. Derken Müslümanlar düşmanlarının kahır pençeleri altında temelli rezil ve zelil olunlar. Onun istediği de budur zaten. Yine tersine olarak kardeşlerim nefsin izzetinin iyice korunup kişilikten asla taviz verilmemesi gereken yerlerde de bunun zıttını telkin eyler. Bazı izzet ve makam sahiplerine karşı şahsından ve dininden tavizler vermeni onların yanında kazanacağın izzet ve itibar ile yükselip mutlu olacağını fısıldar dinin kesin emirlerine aykırı bile olsa halıkı bırakıp mahluka itaat etmeni ister halbuki bu yanlıştır çünkü Allah'tan başkasına kayıtsız şartsız itaat ve teslimiyet olmaz olursa da izzet ve şeref olmaz kul kula ne kadar itaat ve teslimiyet gösterirse aslında bir o kadar izzet ve saadetinden kaybeder Allah'a gösterdiği kulluk ve teslimiyet kadar da izzet ve mutluluk kazanır. O nispette izzeti Allah yanındaki kıymeti ve muhabbeti artar.